Arkadaşlar tabi günün bu saatinde tevafuk yani ben e, burada bulundum ve içimizde arkadaşlardan bir tanesi bir soru sordu. E, bu soruya binaen biz mikrofonu elimize aldık. İnşallah e, soruyu sizlerle paylaşalım ve bu sorudan anlayabildiğimizi gücümüz nispetinde paylaşacağız. Soru Buhari ve Müslim'de geçen muttefakun aleyh olan bir hadis orada diyor ki kim rızkının bollaştırılmasını ve ecelinin ertelenmesini isterse akrabalarına ilgi göstersin yani sıla-i rahimi kesmesin kim rızkının genişlemesini istiyorsa veya ömrünün uzamasını istiyorsa Sıla-i Rahim yapsın. Ve bu hadisle beraber bu hadisi okuyan kardeş diyor ki yani diyor ki e, peki bu ecelin ertelenmesi nasıl bir şeydir? Halbuki herkesin eceli anne karnında 120 günlük olduğu zaman takdir edilir. Aynı zamanda e, rızkı nasıl genişleyecek? Çünkü Anne karnında yazılan dört şeyden bir tanesi de kişinin rızkıdır. Dolayısıyla bunu nasıl anlamamız gerekir diye bir soru geldi. Ben de derim ki bu hadisi daha doğru anlamak için, daha doğru yani doğru bir şekilde anlamak için şunu yapalım. İsterseniz o hadisin etrafında biraz dönelim. Hangi hadistir bu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği yani bu iki hadis birbiriyle çelişki ifade eder mi? Bunu bir hatırlayalım. Bahsettiğimiz hadis Abdullah bin Mes'ud'un rivayet ettiği bir hadistir. Önce hadisi ben paylaşayım. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إنا أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. وإنا أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. Fesibiqu alayhi alkitabu fiyamelu biamel ahli aljannah fiyadkhulaha Okudum hadisi hadis-i şerifin Arapça metnini okudu. Mealen şöyle diyor. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten dedi ki doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şunları anlattı. Sizden her birinizin hılkati annesinin karnında kırk gün süre ile lütfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre Alaka olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var, bunlarla ilgili. Mesela bunlardan bir tanesi: Yaa ayuha in kuntum fi raybin min min Ey insanlar, siz öldükten sonra dirilme konusunda eğer şüphede iseniz, biz sizi topraktan yarattık. Yani siz önce varlığınızı anlayın ondan sonra nasıl var olduğunuzu eğer anlarsanız buna inanırsanız dolayısıyla ondan sonra tekrar nasıl dirileceğinizi de bilirsiniz. Sümmenin nutfetin sonra bir nutfeden, sümmenin alaqatin sonra bir alaktan, sümmenin mudgatin sonra bir mudgadan yani bir etten ve ayet e, devam ediyor. Dolayısıyla burada da Allah Azze ve Celle kişi'nin yaratılış halini annesinin karnında kırk gün nutfe olarak bir araya getirileceğini yani affedersiniz o dağınık olan suyun bir yerde toplanacağını sonra bunun kadar bir süre alaka olarak yani yapışkan bir kan e, yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı şeklinde olacağını böylelikle seksen gün etti. Sonra bunun kadar bir süre mudgah yani bir çiğnemlik et şekline geleceğini söylüyor böylelikle 120 günü tamamlıyor. Yani 4 ay. Sonra ona bir melek gönderilir. Summa yursadu ilehil melek. Sonra ona melek gelir. O melek bununla görevli bir melektir ey yani Rabbimizden almış olduğu levhi mahfuzda yazılı olan bütün kulların olacakların yazıldığı bir kitaptır levhi mahfuz biliyorsunuz Allah Resulü diyor ki Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan elli bin yıl önce ne olacağını bu kitapta yazmıştı dolayısıyla işte kendisine emir verilen bu, bu melek o kitaptan alınıp ona emredilen bu melek gelir o kişi anne karnındayken feyenfuhu ruh ona ruh üfler dolayısıyla canlanmaya başlar. Hatta biliyorsunuz hani bu e, işte e, çocuk aldırma konusunda da yapılan tartışmalarda dört aylık olsa Dört aydan önce farklıdır, dört aydan sonra farklıdır gibi tartışmalar da olmuştur. Niye? Çünkü artık dört aydan sonra canlanıyordur. Bu melek gelir kendisine ruh üfler. Ve ruh üflemekle beraber bu dört şeyi de yazar. Ve yu'meru bi'erba'i kelimet. Dört kelimeyi, dört şeyi yazar. Yani melek bununla olunmuştur. Biket bi rizkih. O kişinin rızkını. Yani o kişi dünyadaki rızkı ne ise eksik ve fazlası olmaksızın o kişi ile ilgili yazılır. Rızkı yazılır. Gerçekten o yazılan rızk ne ise kişi onu görür. O eceli Zaten soru da bununla alakalıydı. Rızkı ve eceli. Dolayısıyla rızkı, eceli ve amelihi ameli ve şakiyyun ev sa'id şakimi yoksa sa'id mi olacağı yani bedbaht mı yoksa e, mutlu mu olacağı yazılır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamla diyor ki فَوَ اللّٰهِ اللّٰذِ لَا Allah'a kasem ederek Allah'a kasem ederek diyor ki kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah hakkı için ya da Allah'a yemin ederim ki inne اَحَدَكُمْ لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار اي Allah yemin ederek diyor ki Hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameli ile amel eder yani ney bir kişi Cennetliklerin amelleriyle amel eder. Yani salih ameller işler. Nihayet kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın kalır. Yani artık cennete o kadar yaklaşmıştır yaptığı amellerle. Ancak kitapta yazılan yani bu melek o annesinin karnında dört aylıkken, aylıkken kendisiyle ilgili onun cennetlik mi cehennemlik mi olacağını yazdığı için kişi cennetliklere ait amel işler ancak kendisiyle ancak kendisiyle cennet arasında bir arşın kalmışken kitap öne geçer ve onun aleyhine ileri geçer ve o kişi de cehennemliklerin ameliyle amel eder böylelikle oraya girer. Yani cennetlik yaşar ama ölmeye yakın veya öldüğü zaman e, cehennemliklere ait ameller işler böylelikle kitaptaki hüküm öne geçer. O halde bir de bunun tam tersi biliyorsunuz. Allah Aleyhisselatü Vesselam yine bunun aksini de haber veriyor. O da şu وَاِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ ameli النَّارِ Sizden birisi cehennem ehlinin amelleriyle amel eder hatta ma yakuna beynehu ve beyneha illa ziraa öyle ki kendisi ile cehennem arasında ancak bir zira kalır yani ona o kadar yaklaşır yaptıklarıyla illa ziraa feysbiqu alayhi'l kitab ve derken yine işte bu meleğin emrolunduğu dört şeyin yazıldığı o hüküm kişinin önüne geçer ve böylelikle فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ cennet Ve böylelikle kişi o kitaptaki hüküm öne geçmesinden ötürü, orada cennetlik yazıldığından ötürü bu kişi ne yapar? Hemen kitabın hükmü yerine gelir ve o kişi cennetliklerin amelleriyle amel eder de böylelikle cennete girer. فَيَدْخُلُهَا A.S. diyor ki böylelikle o kişi, cennete girer. Peki, mesela bu hadisle ilgili az önce hatırlattığımız hadis ve e, az önce hatırlattığımız soru ve başka sorular da aklımıza gelebilmekte veyahut bunlarla yüzleşmekteyiz. Mesela, mesela bunlardan birisi şöyle bir soru. Kimisi çıkıp diyor ki, ya Allah Azza ve celle benim beni eğer cehennemlik yazmışsa ben ne kadar amel edersem edeyim dolayısıyla yani ne kadar salih amelde bulunursam bulunayım ben yine cehenneme girerim böyle diyenler var e, böyle bir soru soruyorlar diyorlar ki Allah beni eğer cehennemlik yazmışsa Allah beni cehennemlik yazmışsa o zaman ben ne kadar amel işlersem işleyeyim e, ben cehenneme gideceğim ya da tam tersi Allah beni cennetlik yazmışsa ben hiçbir şey yapmasam da cennete girerim gibi öncelikle bir e, soruyla biz muhatap olmaktayız. Zaten böyle bir soru sorana yani adam çıkıp diyor ya ben diyor eğer cehennemlik olarak yazılmışsam o halde benim işleyeceğim salih amelim bana nasıl bir faydası olabilir ki Allah cehennemlik yapmışsa yazmışsa ne yaparsam yapayım, ben cehennem eliyim. İlk, benim ilk cevabım şöyle oluyor arkadaşlar. Diyorum ki, Allah Azza ve Celle senin böyle bir söz söyleyeceğini bildiği için seni cehennemlik yazmış olmasın. Mesela, örnek veriyorum. Yani diyorum ki, eğer, eğer sen böyle inanıyorsan, dolayısıyla bu gerçekten e, batıl bir düşüncedir. Niçin? Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan 50 bin yıl önce neler olup biteceğini yazmıştır ve bilmektedir. Dolayısıyla bu yüce Rabbimizin ilim sıfatıdır. Yüce Rabbimizin ilim sıfatıdır. Allah'ın bilmesidir yani burada herhangi bir cebir söz konusu değildir örneğin yani bu Allah Azze ve Celle'nin kaderidir şimdi bizler ee, yüce Rabbimiz cennete girecek cennet ehlinin sayısını noksansız olarak bilmektedir aynı şekilde cehenneme girecekleri de bilmektedir hatta Bırakınız bizleri imtihan etmesini. Bizim imtihan edilmemiz, bizim kendimize şahit tutulmamız sebebiyledir. Yoksa Yüce Rabbimiz, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Önümüzde ne olduğunu ve geriye ne bıraktığımızı bilendir. Yani Allah subhanahu ve ta'ala, Dileseydi insanları yaratırdı ve derdi ki haydi siz cennete sizler de cehenneme. O zaman eğer bunu yapsaydı ki Allah Azza ve Celle bunu yapsaydı mutlaka mutlaka kusursuz ve hiçbir insan zulme uğramadan bu yerini bulacaktı. Ancak yüce Rabbimiz eğer bunu yapsaydı insanlar diyeceklerdi ki ya Rabbi bizleri bir imtihan etseydin onları cennete niçin sokuyorsun? Allah Azze ve Celle diyecek ki çünkü onlar itaat edecek kimselerdir. Onlar salih amel işleyecek ve e, kendilerinden razı olduğun kimseler olacaklar. Diğer insanlar da derdi ki Ya Rabbi bizleri bir imtihan etseydin biz de sana itaat edecek, sana kulluk edecek senin yasaklarından sakınacak emirlerine sımsıkı Sarılacağız bizleri de imtihan et diyebilirdi diyorlar ilim ehlimiz ve gerçekten Allah Azze ve Celle bizi imtihan etmektedir ve diyorlar ki Allah böyle yapsaydı ve insanlar da şu an olduğu gibi imtihan edilse yine yüce Rabbimizin ilk başta takdir ettiği cennet ehlinin sayısında ve cehennem ehlinin sayısında hiçbir değişiklik olmayacaktı. Niçin? Çünkü Allah Azza ve Celle her şeyi bilendir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ancak Yüce Rabbimizin meleğe emrederek oraya yazdığı şaki mi yoksa sa'id mi olması yani mutlu cennet ehli yoksa günahkar cehennem ehli mi olacağını oraya yazması onun ilmiyledir. Burada herhangi bir cebir söz konusu değildir. Yani cebir ne demek? Yani Allah Azza Ve Celle, Allah Azza Ve Celle e, kişiyi cehennemlik olarak yazmış. E, dolayısıyla bu adam ne yaparsa yapsın cehenneme girer. Hayır, böyle değil. O kişiyi Allah cehennemlik yazmış. Allah Azza Ve Celle yüce ilmiyle bunu yazmış. O kişinin cehenneme müstehak olduğunu bildiği için yazmış. Dolayısıyla onun bu yazgısına o kişiyi imtihan ederek kendisini şahit tutmaktadır. Dolayısıyla hatırlayınız. Allah subhanehu ve teala kişiyi kendi amelleriyle kendisine şahit tutmaktadır. Evet. Evet. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala az önce ifade ettiğimiz gibi dileseydi dileseydi hiç kimseyi yarattıklarını yarattıklarını cennet ehlini cennete cehennem ehlini cehenneme sokabilirdi. Ancak insanlar buna itiraz edip özellikle cehennem ehli ya Rabbi bizleri bir imtihan etseydin biz de aynı o cennet ehli gibi efendim itaat edecek kullukta bulunacak sana hamd edecek ve böylelikle yasaklarından sakınacak, razı olacağın kullardan olurduk diyebilirlerdi. Ancak Allah Azze ve Celle yarattığı insanları, cennet ehlini sayısı bilindiği halde cennete, cehennem ehlini de sayısı bilindiği halde cehenneme göndermedi. Ne yaptı? Allah Azze ve Celle bu dünyayı onlar için bir imtihan alanı kıldı ve onları imtihan etmektedir Allah Azze ve Celle hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı dolayısıyla bu meleğin yazmış olduğu bu dört şey özellikle yani ilk soruya cevap veriyoruz cennet kişi cennetlik yazılmışsa cehennemliklere ait ameller işlese dahi Allah Subhanahu ve Teala onunla ilgili cennetlik yazmışsa kitaptaki hüküm öne geçer ey Allah azze ve celle onu bir sebepten ötürü ya da hikmetine binaen cennete koyacaktır mutlaka o kitaptaki hüküm öne geçer o kişi cennetliklerin amelleriyle amel eder ve cennete girer ya da tam tersi cennetliklere ait ameller işler ama kitaptaki hüküm öne geçer ve böylelikle e, o kişi e, cennete girmesine bir zira kala ne yapar? Cenne, e, cehenneme girer. Dolayısıyla bunun bu şekilde Allah Azza ve Celle'nin ilminin cebir olmadığı yani onun bil, biliyor olması onun biliyor olması ee, onun yüce Rabbimizin e, bildiklerini bir kitaba yazması ve bu bildikleri anne karnında dört aylık olan bir çocuğa e, veya anne karnında dört aylık olan bir ceninin e, kendisine emredilen meleğin Allah'tan aldığı emirleri orada yazması gerçekten değişmez. Peki nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki melek dört şeyle emrolunur. Ve yu'meru bi erba'i kelimet. Dört kelimeyi yazmakla olunur Nedir onlar? Bi kitab-i Ne Ney? Onun rızkını yazar. Ve eceli Ve onun ecelini yazar. Yani o zaman bu hadise göre şunu söylemek mümkün herkesin dünyaya geleceği zaman anne karnındayken nasıl ki bu dört şeyden işte cennetlik mi cehennemlik mi olacağı amelinin ne olacağı nasıl ki belliyse o halde o kişinin rızkı aynen orada yazıldığı gibidir eceli de orada yazıldığı gibidir kişinin eceli o kitapta nasıl yazılmışsa böyledir. O kitaptaki hüküm değişmez. Yüce Rabbimiz insanın ömrünü ne kadar belirlemişse çünkü ayette diyor ki eğer kişinin eceli gelmişse ne bir saniye ileri ne bir saniye geri gitmez. Gerçekten kitapta yazıldığı şekliyle o haliyle o kişi eceliyle karşılaşır ve hayatı son bulur. Peki rızkı Aynı şekilde rızkı da değişmez. Çünkü Yüce Rabbimiz bu kitapta hiçbir değişiklik bulamazsın buyuruyor ve levh-i mahfuz yani muhafaza altındaki levhalar olarak onları isimlendirmiş ve katındaki bir kitaptır. O zaman gelelim ilk sorumuza. Bu kardeş diyor ki madem bu okuduğumuz hadise göre Müslim'de geçiyor bu hadis. Madem kişinin rızkıyla eceli bellidir, niçin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim ömrünün uzamasını ve rızkının artmasını istiyorsa, sılay rahim yapsın, ey akrabalık bağlarını kesmesin. O zaman bu iki hadis arasında çelişti mi vardır? Allah'ın izniyle buna şöyle cevap verebiliriz. Hatırlayınız Gerçekten kaderde değişme yoktur Kaderde Değişme yoktur Kişinin kaderi ne ise Allah katında Onunla ilgili Olacaklar ne ise Ne yazılmışsa o olacaktır Bunda bir değişiklik bulamazsınız Ancak ben size başka bir hadis daha hatırlatayım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyuruyor Kaderi duadan başka hiçbir şey değiştirmez kaderi duadan başka hiçbir şey değiştirmez buna ne diyeceksiniz hani kader değişmezdi dolayısıyla bunları esas kaidelerine göre şerh etmek yorumlamak gerekir Ey kaderi hiçbir şey değiştirmez dua müstesna yani bu ne demektir siz dua edeceksiniz çünkü, çünkü siz önünüzde ne var bilmiyorsunuz. Örnek verelim, rızkınız için dua edeceksiniz. Hastalığını, hastalığınızdan şifa bulmak için dua edeceksiniz. Karşınıza çıkan zorlukları aşmanız için dua edeceksiniz. Çünkü Yüce Rabbimiz diyor ki, ''Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir. Bir başka yerde lubbul, lubbul ibadetin muhku yani merkezidir tabiri caizse. Dolayısıyla bu hadisi nasıl yorumlamak lazım? Allah Azza ve Celle sizin kaderlerinizi takdir ederken hanginizin dua edeceğini bilerek hanginizin dua edeceğini bilerek onun kaderini tayin etmiştir anladınız mı bu bana bu bana kapalıdır ancak yüce Rabbim bunu bilmektedir biliyor ki örnek verelim ben dua edeceğim de benim başımdaki şu sıkıntı defolacak Allah Azza ve celle bunu bilir ve kaderimizi böyle tayin eder örnek verelim ya da az önceki hadisi hatırlayalım kişinin rızkı ve eceli bellidir diyor aleyhisselatü vesselam e peki sıla-i rahim yaparsak o zaman örnek verelim ömrü 60 sene olan birisi yani o melek onun ömrünü 60 sene yazmış ancak bu adam sıla-i rahim yaptı e hadi bunun ömrü 70 seneye çıktı öyle olur hayır ancak Allah Azze ve Celle onun ömrünü tayin ederken onun Sıla-i Rahim yapacağını bilerek ömrünü tayin eder. Anladınız mı? Onun ömrünü tayin ederken Sıla-i Rahim'i önemseyeceğini Kur'an ve sünnetteki bu nasların nasları dikkate alarak bunlara samimiyetle sarılıp atrabalık bağlarını gözeteceğini bilerek Allah Azza Ve Celle onun ömrünü tayin eder veya hutdam tersi efendim onun rızkı askeri ücretti ancak bu kişiyi sıla-i rahim yaptı Allah Sesi ve selamın e, emrine itaat etti dolayısıyla bunun rıztı da e, efendim asgari ücretten bunun beş katı kadar arttı hayır Allah Azza Ve Celle aynı hadislerde ifade edildiği gibi orada yazılan neyse bu değişmez ancak Allah Azze ve Celle bilir ki kim dua edecek kim talep edecek kim taatta bulunacak kim silah-i rahimde bulunacak ve Allah Azze ve Celle böylelikle o kişilerle ilgili e, kaderlerini tayin eder dolayısıyla biz bilmeyiz biz Allah'tan ümit ederiz ki silah-i rahim yaparak hem onun rızasını gözetiriz, hem de onun rızasını gözetmekle beraber biz aynı aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği gibi bunun bizim rızkımıza etki edeceğini biliriz. Ancak bu Allah azze ve celle katındakinin değişeceği manasında değildir. Bunlara et cem' beynen nusus diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun selefimizin takip ettiği e, nasların arasını cem ederek bunlardan hüküm çıkarma yoluna giderler ve dolayısıyla zaten derler naslar birbiriyle çelişmez e, ve sahih e, sah sahih naslar sarih akılla da çelişmez dolayısıyla bizlere kapalı olan yani biz bilmiyoruz yarın bizim başımıza ne gelecek dolayısıyla bu bilmememizden ötürü Allah'a sığınırız Duamızı yaparız. Kendisinden yardım dileriz. Ve başımıza gelecek bütün hususlarda hatta yatağımıza girerken bile Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetinden öğrendiğimiz şekliyle Yüce Rabbimize sığınırız. Ancak Yüce Rabbimiz bizim o sığınmamızı bildiği için hakkımızdaki e, hükmünü yani kaderimizi tayin etmiştir. Çünkü ee, az önce söylediğimiz Allah Azza ve Celle kalplerde gizli olanı bilir. yani cehre ve mâ yakfe ve gizlediklerimizi de bilir. Hem açığa vurduğumuzu hem gizlediğimizi. Her şeyi bilen olduğu için dolayısıyla Yüce Rabbimiz e, bütün sıfatlarıyla mükemmeldir. Bütün noksanlıklardan da münezzehtir. Yüce Rabbimizin bu bilmesinin kulun üzerinde herhangi bir ceviri söz konusu değildir. Ve az önce ifade ettiğimiz şekliyle bu hadislerde e, efendim ömrünü melek yazar, ondan sonra kişi sılay rahimde bulunur, sonra onun ömrü birkaç sene artar veyahut sılay i rahimde bulunur. Onun rızkı e, biraz daha artar gibi bir şey anlamak doğru değildir. Ancak Yüce Rabbimiz bilir ki o sıla rahim yapacak, onun ömrünü öyle takdir eder, onun rızkını da öyle takdir eder. Ne razı olsun? وهذه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى لي محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته